şeytanınracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Eseratu ve selamu aleyke ya seyyidere veline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mursalin Ve ila cemil evliyayı. Velhamdülillahi ya Rabbil alemin. Allah'ın el-ef'arul husnası anlamaya devam ediyoruz inşallah. Allah'ın kullarına bütün varlığa nasıl muamele ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Bununla beraber kulun nasıl muamele etmesi gerektiğini öğreniyoruz. Sıra isteva fiiline gelmiş. Allah istiva etti. Allah arşa istiva etti. Bir de yestevi fiili beraberinde geliyor. Müsavi, eşit. Bununla beraber Allah müsavi tutmaz. Bir tutmaz. İman edip salih amel işleyenleriyle günah işleyenleri bir tutmaz. Ayetleri okurken inşallah beraber anlayacağız. Önde yürüyenler de geride kalanları bir tutmaz. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer kim işlemişse onun karşılığını görür. Allah şerre Bire bir mukabele eder ama hayra en az 10 misli verir. 10 misli, 100 misli, 500 misli, 700 misli, bir de hesapsız. Yani onun mislini Allah takdir eder. Neye göre? İmanına göre, ihlasına göre, samiyetine göre, çabasına, gayretine göre. Allah miracı anlatıyor, Resul Efendimiz'in miracını anlatıyor. O'nun müşahadesini, şahit olduğunu, Rabbinin cemalini, müşahede edişini anlatıyor. Kur'an'ı öğreten Allah'tır. İster bir vesileyle vahyetmiş olsun, perde arkasından vahyetmiş olsun veya Cebrail aleyhisselamla vahyetmiş olsun, Kur'an'ı öğreten Allah'tır. Ona talim ettiren Allah'tır. Onun için öyle buyurdu. أَلَّمَهُ شَد۪يدُ kuvva. <gülüyor> Kur'an'ı ona gerçek güç sahibi Allah öğretmiştir. O Zümiretin festeva buyurdu. Güzelliğiyle cezbeden, çarpan, kendine çeken bir güzelliğe sahiptir. Festeva. istiva etti. Kaptadı. İhata etti, kuşattı. Nereye kuşattı? Ve huve bil ufuk e'la. Yüce bir ufukta. Ufuk, gözün ara kadar mesafe demektir. Görebildiği kadarıyla. Evet, Resulullah Efendimiz'e öyle tecelli etti. Yüce, e'la farklı bir alem a'la Allah'ın ismi ala Allah'ın ismi yüce bir mertebeden tecelli etti gözünün görebildiği kadarıyla bir sınır yok yani yeri göğü yaratan Allah'tır Gökleri yedi günde, altı günde yaratan, sonra da aşağı istiva edendir, buyuruyor. Gündüzü gece takip ediyor, durmaksızın. Aynı şekilde geceyi de gündüz takip ediyor. Güneşe, aya ve yıldızlara, kendi emriyle baş eğdirendir. Haberiniz olsun ki, yaratmak da emir de sadece yalnız ona aittir. Alemlerin Rabbi, yüceler yücesidir, mübarektir, tecellisi daimidir. Mübarek bu demektir. Tecellisi hayırdır, iyiliktir, güzelliktir, rahmettir, aşktır, muhabbettir ve süreklidir. Allah arşa istiva etti, buyurdu. Tecellisi, arşi ihata etti. Arş, bütün kainatı, bütün varlığı ihata etmiş. Allah'ın tecellisi, kudreti, bununla beraber emri, hükmü, bütün varlığı, kainatı ihata etmiş, içine almış. Her şey onun emrinin içinde, tecellisinin içinde. Bir de insanın arşi vardır. Zahiri olarak bütün zahiri varlığı temsil ediyor. Kulun zahiri varlığı, manevi olarak da manevi alemi temsil ediyor. Bütün alemi kendisinde barındıran varlıktır insan. Varlığın özü, özeti tabiri caizse, öz itibariyle bütün varlıkta ne varsa onda da O var. Hem de birbirinin tersi olan şeyler de O'ndan mevcut. Bir tarafı peygamberi temsil ediyor. Allah ruhundan nefretmiş. Nefis tarafı şeytani temsil ediyor. Şeytanla işbirliği yapıyor. Zıtların buluştuğu bir varlık. Allah arşa istiva etti. Bununla beraber bir de insanın gönül arşına istiva ediyor. Tecelli etmiştir ve istiva etmiştir. Gönül ona aittir. Onun için bu ayet-i kerimede Allah kişi ile kalbi arasına girer, yani oraya tecelli eder, tecelli etmiştir. Eğer biz ondan habersizsek, o tecelli etmediği için değil, biz görmek istemediğimiz ya da görmeye çalışmadığımız içindir. Böyle bir derdimiz olmadığı içindir. Yoksa tecelli etmiş. Gönlüne tecelli etmiş. Gönül arşına tecelli etmiş. Allah gökleri ve yeri ikisinin arasındakini altı günde yaratan, sonra arşa istiva edendir. Rahman, o Rahmandır. Eğer bilmiyorsanız, Bundan haberi olana sor. O Rahman'dır. Hem arşa rahmetiyle tecelli etmiş, rahmeti Zatına yazmış, bununla beraber rahmetle muamelede bulunuyor. Bütün varlığı, kainatı rahmetle muamele ediyor. Rahmetin önünde, özünde kim vardır? İnsan, insan için. Eğer yerde gökte ikisi arasında ne varsa İnsan için yaratmışsa, rahmeti insanadır. Ne dedi? Eğer bilmiyorsan, haberi olana sor. Haberdar olana sor. Şahit olana sor. Bunu anlayana sor. Haberdar olmak olması gerekir. Bilmek başka bir şeydir. Haberdar olmak başka bir şeydir. Bir şey ancak meydana gelince haberdar oluyorsun. Ama meydana gelmeden de onun bilgisine sahip olabiliyorsun. Bilene sor demedi, haberdar olana sor. Yani Rahman'ın rahmetiyle, Rahman ismiyle, Rahman olarak o tecelliye şahit olana sor. Sor, anlatır dedi yani. Seni haberdar eder. Aynı şey insan için geçerlidir. Rahman olan onun gönlüne tecelli etmiştir. Gönül arşına. Allah aynı zamanda gönüle fuat diye buyuruyor. Fuat. Gönül arşıdır bu. Fuat arştır. Herkes Rabbini bilmek istiyor, bulmak istiyor, tanımak istiyorsa bunu sadece kendi üzerinden tanıyabilir. Anlayabilir. Gerçek manada, kamil manada. Onun için inanmak başka bir şeydir, itikat başka bir şeydir ya da kelam ilmi başka bir şeydir, iman başka bir şeydir. Birbirinden farklıdır. İtikap, işin başlangıcı, başlangıç. İtikap, inanmaktır, kabul etmektir. Ama iman, gönlün fiili olduğu için sevmektir, sevgisinin gereğini yapmaktır. Onun için Allah ait i kerimede buyuruyordu, bey gelip, biz iman ettik dediklerinde Allah ne buyurdu? Hayır siz iman etmediniz. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Ama gelmişler. Resul Efendimiz her neyi söylemişse kabul etmişler. Amen'tüyü okumuşlar. Allah'a, Resulüne, ona indirilene, ahirete İman etmişler. Meleklerine iman etmişler. Ama Allah ne buyurdu? İman etmediniz. İman bu değil. Biz de teslim olduk değil. Biz de Müslümanlardan olduk değil. İslam'ı kabul ettik değil. Kabul etmek, inanmak iman değildir. İman nedir? İman Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir ve bu sevgisini ispatlamaktır. Bunun için imtihan vardır. Bunun için Amel vardır. Amelsiz imanı Allah kabul etmez. Onun için benzetirken imani güneşe, ameli de ışığına benzetiyoruz. Güneş varsa ışığı vardır. Güneş yoksa ışık olmaz. Yani birinde iman varsa imanına uygun ameli vardır. İmanına uygun. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi ameli vardır. Allah her neyi söylemişse onu yapar ve yapmaya çalışır. İmanı ona yaptırır. Çünkü Rabbini tercih etmiş. Rabbini seviyor. Dolayısıyla Rabbinin kendisini sevmesini istiyor. Razı olmasını istiyor. Onun da kendisini kur olarak tercih etmesini, yakınlığına almasını, dost olmasını istiyor. Onun için gereğini yapar. Yapmadıysa inanıyor. İnanıyor ama imanı yoktur. Ona mümin denmez, buna beraber ona kafir denmez. Ne denir? İkisinin arasındadır. İslam'ı kabul etmiş, daha iman etmemiş. İman etmesi için bu çabayı, gayreti, tavrını, Allah için olan tavrını ortaya koyması gerekir. Mümince. Resulullah Efendimiz'e tabi olması gerekir. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışması lazım. Rahmet olduğu gibi, onda rahmet olması lazım. Allah'a kulluğu yapması lazım, tercih etmesi lazım. Rabbinin emrini, vahyini, kendi fikrini, düşüncesine, arzusuna, isteğine tercih etmiş olması gerekir ki, iman etmeye başlasın. Daha yeni yürümeye başladı, imana doğru. Yoksa imanı yok. Mümin değildir ama kafir de değildir. İslam'ı kabul etmiş, İslam'ın dairesi içine girmiştir. Ama iman etmezse onu kaybeder. Yani amel ondan meydana geldikçe, tecelli ettikçe imana doğru yol alır. İmanı Allah verir. O Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalıştıkça ne olur? Allah da onu sever. Allah'ın sevgisi onun gönlüne tecelli edince aşk olur, muhabbet olur, karşıt olur, edep olur. Dolayısıyla Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi ne yapar? Yapmaya çalışır, yapar. Yapamam, edemem, gücüm yetmez demez, diyemez. Bu durumda gönlü Rahman'ın arşığı olur. Rahman'ın arşığı en kâmil manada kimin gönlü Rahmana arşı olmuş? alemlere rahmet olan. Eğer biri O'na iman etmiş ve tabi olduysa, bu durumda O'nun gönlü de Rahman'ın arşi olur. Sadece oradan rahmet tecelli eder. Güzellik tecelli eder, hayır tecelli eder. Neden? Tecelli eden Allah'tır da O'ndan. Yoksa Allah'tan mahrumdur. O'nun gönlü Rahman'a değil şeytana arş olmuştur. Eğer şeytanın peşinden gidiyorsa, şeytanın sevdiği gibi yapıyorsa, şeytani dinliyorsa, haksızlık yapıyorsa, diyorsa, yanlış yapıyorsa, ters tarafa gidiyorsa, neye göre yapıyor? Gönlüne göre. Gönlünden geliyor, içinden geliyor o. Dolayısıyla gönül, Rahmana arş değil, şeytana arş olmuştur. Arş, aynı zamanda taht demek. Kralın, melikin, sultanın tahtı demek. Arş. Oradan idare ediliyor. Kim onu idare ediyorsa, bakacağız. Şeytan idare ediyorsa, gönül arşında şeytan oturmuş. Allah idare ediyorsa, bu durumda o Rahman'ın arşivi olmuş. Rabbimizi dinlememiz lazım ki neyi doğru, neyi yanlış yapıyoruz. Yanlışımıza doğru demeyelim. Yanlışsa yanlış diyoruz. Benim bunu düzeltmem lazım. Ya Rabbi düzelteceğim. Diyoruz. Dememiz gerekir. Onun için anlamaya çalışıyoruz. Eğer gönül Rahman'a açıldıysa o Allah'a aittir okul. İşte okul Allah'ın abdidir. Kul. Abd. Aşığıdır. Gönlünü Rabbine açmış dolayısıyla o tecelli etmiştir. Ama biri gönlüne Rabbine değil, Rabbinin ayetlerine, vahyine değil, Allah'ın Resulü'ne değil, şeytana açarsa ne olur? O da şeytana, gönlü şeytana arş olur, o da şeytana arkadaş olur. Başka bir şey beklenir mi? Beklenemez. Beklemek yanlıştır zaten. Onun için Allah müsavi değildir dedi. İman eden de kafir biri olur mu, müsavi olur mu? Allah bir örnek veriyor. Suyu tatlı olanla tuzlu olan iki deniz bir olur mu? Bir eldir dedi. Bu ayeti biraz manevi olarak izah edeyim. Suyu tatlı olan susuzluğu giderir. İçimi kolaydır, yumuşaktır. Ama tuzlu olan suyu acıdır. Ancak her ikisi de, her iki denizde suyu tatlı olan da, acı olan da, ikisinden de istifade edersiniz. ikisinden de rızıklanırsınız, balık avlarsınız, taze et yersiniz. Bununla beraber inci biliyorsunuz, oradan çıkıyor, mercan oradan çıkıyor. <gülüyor> Bir de şükretmeniz için Allah gemiyi, gemileri denizde yürütür. Suyu tuzlu da olsa, acı da olsa, gemi üzerinde yürüyor. Allah insani anlatıyor. Örnek olarak denizi verdi, insani anlatıyor. Eğer birinin gönlünde Allah'ın aşkı, muhabbeti, iman varsa, onun her hali tatlidir. Suyu tatlidir, içimi yumuşaktır. Bununla beraber, susuzluğu giderir. Ama, imanı yoksa, acıysa, Ondan da istifade edersin. Nasıl istifade ediyorsun? Ticaret yaparak istifade ediyorsun. Örnek veriyorum. Bir işini veya yaptırarak istifade ediyorsun. Ama içilmiyor o. Bununla beraber Allah seni onunla beraber imtihana tabi tutar. Onunla kazanıyorsun. Ters taraftadır, küfürdedir. Hidayete davet edersen, hidayete erer, gene istifade ediyorsun. Yani sadece müminler olsun dersen kazanamazsın. İkisinden de istifade ediyorsun. Gemi eğer yürüyorsa, ikisinin de üzerinde yürüyorsa, hem mümin olan gönülden istifade ediyorsun, bir de ötekinden de istifade ediyorsun. Hayat böyledir. Buna beraber ikisi bir midir? ikisi bir değil. Ama siz ikisinden de istifade ediyorsunuz. Nasıl ikisi bir değil? Hiç körle gören bir olur mu? Biri kör, öteki görüyor. İkisi bir olur mu? Bir olmaz ya Rabbi. Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Evet. bir olmaz ya Rabbi. Biri karanlıkta kalmış, zulmette, zulumatta kalmış, öteki Allah'ın nuruyla nurlanmış, imanla nurlanmış, şereflenmiş. Hiç biri olur mu? Hiç gölge ile sıcaklık bür olur mu? Bür olmaz ya Rabbi. Birinde bunu alırsın, terlersin, ötekinde serinlersin, rahatlarsın. İnsan olarak bunu kabul ediyoruz. İnsan böyledir yani. Hiç diri olanlarla ölüler bir olur mu? Bir olmaz ya Rabbi. Biri diri, öteki ölüdür. Biri Allah ile diri, iman etmiş. Öteki Rabbine iman etmediği için, Rabbi ile olmadığı için kendi kendisiyle hakikatıyla olmadığı için ölüdür. Gerçek şu ki Allah dilediğine işittirir. Kendisini dileyene işitmek dileyene işittirir. Ama sen kabirde olanlara işittiremezsin. Onun bedeni ona kabir olmuş. Mezar olmuş, içindeki mi öldürmüş, perdelemiş, örtmüş, ondan mahrum kalmış, hayatından, Allah'ın nefrettiği ruhtan mahrum kalmış, ölü. Allah onlara ölü diyor. İman edenlere de diri diyor. Bir kul Allah katındaki durumunu öğrenmek istiyorsa neye bakması lazım? Allah'ın anlattığına bakması lazım. Ne kadar diridir? Körle gören bir değildir, ne kadar görüyor? Sağırla işiten bir değildir, ne kadar işitiyor? Anlayanla anlamayan bir değildir, ne kadar anlıyor? İman edenle etmeyen bir değildir. Ne kadar iman etmiştir? Allah yolunda çaba gayret sarf edenlerle etmeyenler bir değildir. Ne kadar çaba gayret sarf ediyor? Rahmet olanla zulüm olan bir değildir. Ne kadar rahmet olmuştur? Nimet olanla zahmet olan bir değildir. Ne kadar nimet olmuştur? Hidayet olanla deralet olan bir de evdir. Ne kadar hidayet olmuştur. Hidayete vesile olmuştur. Herkesin kendini hesaba çekmesi gerekir ki Allah katındaki yerini anlasın. Net olarak anlar. Herkes kendine baktığında, hayatına baktığında, gönlüne baktığında gönlüne bakması yetmez. İşine baktığında, fiiline, efarına baktığında bunu anlar. Çünkü efali imanından tecelli ediyor. Gönlündeki imani neyse, fiili ona göredir. Mesela, ibadet konusunda tembellik yapıyoruz. Bu yanlış. İmanımızın bize ibadeti yaptırması gerekir. Elbette ki bir alışkanlık söz konusudur. Alışıncaya kadar biraz zorlanır. Sonra buna alışır. Asla ibadet yapmadığı için kendini savunamaz. Bu önemli değil deyip hafife alamaz, basite alamaz. imanını kaybeder, böyle yaparsa. Ne demesi lazım? Tembelliğimde, evet kılmam lazım, kılacağım. Tembelliğimden dolayı yapamıyorum. Ama çabami, gayretimi sarf ediyorum, onun için ısrarla ne diyoruz? Kılamıyorsanız sürekli olarak bir vakit kılın. Ona alışınca bir vakit daha ilave ederiz, iki olur, sonra üç olur, bir de bakarız, beş olmuş. Hatta bir de bakarız ki, gece de kalkıp Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Tedrici olarak, gücümüz yetsin diye, bu çabamızın, bu gayretimizin olması gerekir. Ya da Allah yolunda bir şeyi yapamıyor, bir hizmeti yapamıyor, bahane üretiyor. Nefis bahane üretmeye hazırdır zaten. Şeytan önüne zaten dosyayı koyar, al sana yüz tane bahane uydur der. Öyle değil. Şeytana uymuyoruz, dinlemiyoruz. Hatamızı, yanlışımızı, günahımızı ya da eksikimizi, ibadetsizlığımızı, kulluğumuzu savunmuyoruz. Savunamayız. Savunursak imanımızı kaybederiz. Böyle bir savunma imanımızı kaybettirir bize. Ne diyoruz? Hata benim, kusur benim, günah benim, yanlış benim, eksik benim. Tövbe ediyorum Rabbime, istiğfar ediyorum. Rabbimin yardımını istiyorum diyoruz. Biz sana bu Kur'an'ı zorluk çekesin, meşakkat çekesin diye indirmedik. Kullarımıza hatırlatma olsun, zikir olsun diye indirdik. Ama kimin için zikir olur, hatırlama olur, nasihat olur, ögüt olur. Kimler için? Rabbinden haşyet duyanlar için. Rabbinin büyüklüğünü, azametini bilip Rabbinden haşyet duyanlar için ögüt olur, nasihat olur, hatırlatma olur. Haşyet duymuyorsa ayetler istendiği kadar okunsun oradan bir şey almıyor. Ayeti ciddiye almıyor. Korkmuyor. Rabbinden haşyet duymuyor. Ben Rabbimi kaybederim demiyor. Rabbimi dinlemezsem onu kaybederim demiyor. Onu dinlemezsem ondan uzaklaşırım demiyor. İmanımı kaybederim demiyor. Rabbimin yakınlığını, rızasını kaybederim demiyor. Haşet duymuyor. Zannediyor ki hep orada kalacak. Hep bulunduğu hal üzere kalacak. Hayır. Birine bir şeyi söylemezsen onu herhangi bir şekilde sorumlu tutup neden bunu yapmadın ya da neden bunu yaptın demezsin. Ama ona bin tane şey, altı bin tane şey söyledin, elbette ki bundan dolayı onu hesaba çekeceksin. Neden yapmadın? Neden bunu böyle yaptın? Sana şunu şöyle yap demedin mi dersin? Bu hesabı soracağını bilen, iman eden kul ne yapar? Rabbinden haşyap duyar. Bu Kur'an, yeri ve gökleri yaratan Allah tarafının tarafından indirilmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Rahman arşa istiva etmiştir. Ayetin devamında neden ayet böyle geldi? Yeri gögü yaratan Kur'an'ı indirmiştir, Rahman arşa istiva etmiştir. Rahman olan Allah, Vahyi gönüle inince Kul gönlünü Allah'ın vahyine açınca Rahman olan Allah oraya tecelli ediyor. Tecelli edince alemlere rahmet olur. Başka bir şey olmaz. Rahmet tecelli eder. Resulullah Efendimiz'in en öndeki vasfidir. Allah'ın ona verdiği isim. Rauf ve Rahim. Yumuşak ve Rahim. Alemlere Rahmet. Kime karşı? Önce kendine karşı. Kendini ateşe atmaz, cehenneme atmaz, şeytanın peşinden gitmez. Bununla beraber Etrafına karşı, en yakınlarına karşı, komşusuna karşı, arkadaşına karşı, dostlarına karşı, müminlere karşı, bu büyüyor. Bütün insanlara karşı, bütün varlığa karşı. Rahmet. Rahman ve Rahim. Rahman arşına tecelli etti çünkü. istiva etti. Ne kadar tecelli etti, ne kadar istiva etti, kapladı, ihata etti, o kadar. Rahmet tecelli ediyor. Bu iradesizdir. Onun elindeki bir şey değildir bu. Sözü, söylediklerinizi, konuştuklarınızı açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onu bilir. O gizliyi de, açık açık yaptıklarınızı da bilendir. Yani sen gönlünü Allah'tan gizleyemezsin. O senin gönlündekini bilir, muameleyi ona göre yapar. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. El esmaur husna ona aittir. Bütün güzellikler ona aittir. Allah bir gönüle tecelli ettiğinde el esmaur husna onda tecelli eder. Tecelli eden esmanın sahibidir. El esmaur husna'nın sahibi olan Allah'tır. Dolayısıyla isimler onda tecelli ediyor. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor. Altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden O'dur. İşleri de oradan idare eden, evirip çeviren Allah'tır. O'nun izni olmadan, hiç kimse şefaatçi olamaz, şefaat edemez, yardım edemez. İşte Rabbiniz, olan Allah budur. Öyleyse sadece ona abdolun. Yine de üyüt alıp düşünmeyecek misiniz? Düşünüyoruz ya Rabbi. Ne demek istediğini düşünüyor, anlamaya çalışıyoruz. Allah aşağı istiva etti, işleri oradan idare ediyor. Kul nereden işlerini idare ediyor? Kendi gönlünden. Gönlü ona hangisini yap deyip, ağır geldiyse o işi yapar. Eğer Allah oraya istiva etmiş, tecelli etmiş, Rahman'a arş olmuşsa, ondan sadece hayır, rahmet ve güzellik gelir. Yok, şeytan oraya hakim olmuşsa, Allah tecelli etmeyince şeytan tecelli ediyor. Şeytan hükmediyor orada. Allah izin vermedikçe hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermez. Yani kul kendi iradesiyle Rabbini tercih etmedikten sonra hiç kimse ona yardım edemez. Onun için peygamberler Hz. İbrahim babasına iman ettirememiştir. Resulullah Efendimiz amcasına ettirememiştir. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam kendi eşlerine iman ettirememiştir. Nuh Aleyhisselam oğluna ettirememiştir onun rabbinin kabul edip dilemesi lazım. Ondan sonra şefaatçi ona yardım edecek. Yani o hastadır, ona şifa olacak, onu tedavi edecek. Ona öğretecek, nefsini tezke edecek, taşıyacak onu. Büyütecek onu. Ama bu tercihi onun yapması lazım. Yoksa hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermez. Sadece ona abdolun dedi. Eğer ona abdolmayı kabul edersem, abdolmaya çalışırsam Allah şifayı verir. Şefaatçi o zaman fayda verir. Elbette ki o da Allah'ın emriyle, izniyle, hükmüyledir. Yoksa her şey Allah'tan. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? İşte bunlar kıyamet günü Allah'ın huzuruna arz olunacaklar ve şahitler diyecekler ki Ya Rabbi sana karşı yalan uyduranlar, Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır. Kim söyleyecekmiş? Şahitler. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler. Yalan söylüyor, o yalanı Allah'a mal ediyor. Allah böyle söylemiş diyor. Allah böyle istiyor diyor. İslam'da bu böyledir diyor. Dinimizde bu böyledir diyor. Allah'a Karşı yalan söyleyip bu iftirayı Allah'a atıyor. Ondan daha zalim kim vardır dedi Allah. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah onlara zalim dedi. Lanet rahmetten mahrumiyettir. Allah asla rahmet etmeyecek demektir. Allah'ın rahmetini kaybetti. Bunlar Allah'ın yolundan, sirat-i müstakimde engelleyenlerdir. Sirat-i müstakim Allah'a gidiyor, yolu kesiyor, yol kesici. Allah'ın sirat-i müstakiminde eğrilik arayanlar, çarpıklık arayanlar, bahane arayanlardır. Hata, kusur arayanlardır. Onlar ahireti de tanımayanlardır. inkar edenlerdir. Ahireti tanımıyor aslında. Ahireti kabul etmiyor. Kabul etseydi korkardı. karşıt duyardı. Korkmuyor. Ahiretten korkmuyor. Onun için aslında ahiretin kafiridir. Evet öyle buldu zaten. Ve bil ahireti hum kafirun. Ahiretin kafirleridir bunlar. Ama diliyle konuşuyor. Allah'ı anlatıyor. Ahireti anlatıyor hem de Allah'a iftira atarak anlatıyor. Onun için ısrarla söylüyoruz. Allah söyledi derken hangi ayet olduğunu bilmen lazım. O ayeti mutlaka görmüş olman lazım. Onun Kur'an'da geçtiğini bilmen lazım. Yoksa eğer Allah söylememişse Allah'a yaran yere iftira attın demektir ya da şu halaldır, bu haramdır dediğinde mutlaka o ayeti görmen lazım. Allah söylemişse doğrudur. Söylemediyse Allah'a iftira atıyorsun. Alışveriş yaparken, ticaret yaparken, işini yaparken istediğin kadar konuş. Ama Allah hakkında, din hakkında, iman hakkında, ahiret hakkında konuşacaksan mutlaka onu Kur'an'a arz etmen lazım. Eğer Allah doğru dediyse, doğrudur. Yanlış dediyse, yanlıştır o. Yanlış dediyse, sen de onu söyledinse, Allah'a iftira attın. Yalan, yere, yalan söyleyip uydurduğunu Allah'a mal ettin, Allah'a iftira attın. Allah bunlara zalim dedi, Allah'ın laneti o zalimlerin üstünedir dedi. Müminler çok çabuk hataya düşüyor, bu yanlışa düşüyor. Neden? Harşiyet duymuyor ondan. Rahman onun arşına tecelli etmemiş ondan. Ondan habersizdir, mahrumdur ondan o kadar pervasıca konuşuyor. Ahirete iman etmemiş aslında. Ahireti biliyor, kabul ediyor. Bilmek, kabul etmek başka bir şey. Yahudiler de kabul ediyor ahireti. Allah'ı kabul ediyor, biliyor. Hristiyanlar da kabul ediyor. Müşrikleri de kabul ediyordu. Yani bir kısmı hariç. Onlar da Allah'ı kabul ediyordu. Bilmek, kabul etmek iman değildir. Muhakkak ki bunlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. İman edip salih amellerde bulunanlar ve Rablerine kalpleri mutmain, olarak, mutmain olmuş olarak bağlanmış olanlar, işte bunlar da cennetin ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kalpleri mutmain olmuş. iman etmiş, salih ameli işliyor, kalbi mutmain olmuş. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. De ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, gaybıya bilmiyorum, ben size bir meleğim de demiyorum, ben bana vahyidrenden başkasına uymam. De ki, kör olanla gören bir olur mu? müsavi olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Timüş kör, ben bana vahyidrenden başkasına uymam diyor. Eğer Allah'ın vahdinden başka bir şeye uyuyorsan körsün. Yine de düşünmeyeceksiniz buyurdu. Yani bunu anlamayacak mısınız? Ya Allah ile görürsün, Allah'ın gör dediğini görürsün, anla dediğini anlarsın, yap dediğini yaparsın ya da ya da körsün. Gönlünü Rabbinden, Rabbinin vahyinden ayırdığında karanlıkta, zulmette kalıyorsun. Şeytan sana yol gösterir. Dolayısıyla Allah onlara ''Kör'' dedi. Hara düşünmeyecek misiniz?'' buyurdu. Bunu anlamaya çalışmayacak mısınız? Onun için ısrarla söylüyoruz. ''Kur ya Allah der, ya ben der, ya bence der.'' Ben derken, benliğini, vehmi olan benliğini kastetmiştir. Dolayısıyla aslında şeytani kastetmiştir. Tercih yapıyor. Ya Allah'a dost ya şeytana dost. Başka bir dostluk yoktur. Akirette ya cennet vardır, cennete gidenler Allah'a dost ya da cehenneme gider, cehenneme gidenler şeytana dosttur. İnsan kendini Allah'a dost zannedebilir. Ama ameline bakmalidir, imanına bakmalidir. Örnek olarak peygamberine bakmalıdır, diğer peygamberlere bakmalıdır. İmanı, ameli, ahlaki ne kadar onlara benziyor? Ne kadar imtihani karşılarken onlara uyuyor? insana bir zarar dokunduğunda gönülden hiçbir şeyi araya katmadan katıksızca Rabbine yönelir ve dua eder. Sonra ona, ondan Rabb'i kendinden ona bir nimet verdiğinde daha önce dua ettiğini unutur. Bir zarar dokunduğunda bütün gönlüyle Allah'a döner. Rabbim sensin der. Dini Allah'a has kılar. Başka hiç kimseden bir şey beklemez. Sadece Rabbinden ister. Zarar dokunmuş, Hasta olmuş. Bir şey kaybetmiş. Bir tehlike karşısında. Ama Allah kendinden ona bir nimet verdiğinde, ikramda bulunduğunda, ona dua ettiğini unutur. Başlar kibirlenmeye. Bununla beraber, Allah'ın yolundan saptırmak gayesiyle Allah'a şirk koşar. Şirk koşmaya başlar. De ki, köfrünle biraz nimetlen bakalım. Çünkü sen ateş ehlisin. Çünkü sen cehennemlisin. Böyle yapana söylüyor. Bu mümin. Bir musibet bela geldiğinde bütünüyle Rabbine yönelir ama nimet gelince, Allah ona bir nimet verince dua ettiğini unutur. Beni kurtar, bana yardım et, bana ikram et dediğini unutur, ben kazandım diyor. Ya da Faranca yardım etti, onun için böyle oldu. Rabbini unuttu kimi şirk koşuyor kendini nefsini aklını şirk koşuyor kavrun gibi bu benim ilmim sayesinde bana verilmiştir gibi ben işi biliyordum yaptım ben yaptım diyor evet, kendini ya da birilerini şu yardım etmeseydi bunu kazanamazdım dediği için Allah bunlara ne dedi müşrik dedi Allah'a şirk koşuyor dedi ''Sen cehennem ehlisin.'' dedi. ''Hadi onu ye iç, yap bu nankörlüğü, sen cehennemliksin.'' dedi. İman etmek zor şeymiş. Gerçekten zor. Acaba bu yanlışa düşmeyen ne kadar mümin vardır? Kaç mümin vardır? O gece vakitlerinde kalkıp, Rabbine kıyamda duran, secde eden, ibadet eden, Rabbinin rahmetini umudeden, eden, ahiretin az, hesabından sakınan, diğer insanlarla bir midir, misavi midir? Onları bir mi tutacağız? Onlar bir değildir. Hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Muhakkak ki akıl sahipleri, gönül sahipleri ürgüt alıp düşünmektedirler. Onlar düşünür, onlar ürgüt alır. Nasihati kabul eder. Kul ya ibadellazine amenu teqû rabbakum lillezine ehsenu Allah kullarım dedi kime iman edenleri ey iman eden kullarım hep söylüyoruz ya bir kere bize kulum desek iman ettiysek bize kulum diyor İman edip, müttaki olduysak, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu bildiysek, anladıysak, bunun için gereğini yapmaya çalıştıysak, bize kurum diyor. İman eden, takva sahibi kullarım. Bu dünyada iyilik yapan, güzellik yapanlar, onlar için İyilik ve güzellik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Nerede güzel yapabiliyor, nerede Rabbinin rızasını kazanabiliyorsan yerin orasıydır. Ahiretini kazanabiliyorsan yerin orasıydır. Allah'ın arzı geniştir. Doğru yapmak için, güzel yapmak için nerede bunu becerebiliyorsan yerin orasıydır. Allah sabredenlere ecirlerini, karşılığını hesapsızca verir. Varsa bir sorun, sıkıntı, sabret. İsyan etme, itiraz etme. Ama güzel yapmak için de Allah'ın arzı geniştir. Kör olanla gören biri olmaz. İman edip salih amellerde bulunanlarla kötülük yapanlar bir olmaz. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ne kadar da az ilgi alıyor, nasihati dinliyorsunuz. Allah duman halindeki göğe buyurdu ki, daha yaratmamış. Gök daha gök olmamış. Yer daha yeri olmamış. Onlara hitap ediyor. Duman halindeki ilk gökleri yaratırken ona buyuruyor ki, Allah buyurdu ki onlara isteyerek ya da istemeyerek gelin. Biri manevi, öteki zahiri. İkisine. Hem zahiri olana, hem manevi olana, hem bu aleme, hem melekut alemi hepsini birden söylediği Allah... İster isteyerek gelin, ister istemeyerek gelin. Emir bu. Onlar ne dediler? İsteyerek, itaat ederek, aşkla, muhabbetle geldik. Emret, gerekeni yapacağız dediler. Niye Allah bunu böyle bize haber veriyor? Bütün varlık onun emrettiği gibidir. İsteyerek, severek kulluğunu yapıyor. Severek Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Ele zorlanarak değil, mecburiyetten değil, isteyerek. Allah gökler ve yer dediğimi hepsini kapsıyor. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir şekilde kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında... Düşmanlık burunan kimse sanki sıcak bir dost oru vermiştir. Yani biri kötülük yapıyorsa sen güzel yap, güzellikle, iyilikle muamele et. Bunu böyle yaptığında bir de bakarsın ki o düşmanlık yapan sana sımsıcak bir dost oldu. Resulullah Efendimiz böyle mi yapmıştır? Evet. Bütün peygamberler böyle mi yapıyor? Evet. O zamanı bize düşen Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. İman eden kimse basık olan gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar. Bunlara yapacağı muamele eşit olmaz. İsterse arada zerre kadar fark olsun. Onun için söylüyoruz. Bu dünyaya çalışmaya gelmişiz. Kazanmaya gelmişiz. Allah hayırda yarışın dedi, cennete koşun dedi. Hayırda yarışanlar mukarrebun olanlardır, Allah'a yakın olanlardır. Ne kadar yarıştık, ne kadar çaba gayret sarf ettik, o kadar Allah'a yakın oluruz. Konuşmakla kimse bir şey kazanamaz. Dünyanın peşinden koşmakla kimse ebedi hayatından bir şey kazanamaz. Ancak Allah'ın rızasını isteyerek yaptıklarımız nimete layıktır, şükrana layıktır, Allah'ın rahmetine, muhabbetine layıktır. Müminlerden, iman edenlerde özür olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler bir olmaz, müsavi olmaz. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri, oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Ne kadar cihad etmişse, malıyla, canıyla o kadar üstündür. Ama oturanlarla bir de eğilir. Bununla beraber Allah hepsine güzelliği vaat etmiştir. Ancak Allah cihar edenleri, oturanlara göre azim bir ecirle östen kalmıştır. O çabayı, gayreti sarf etmediyse imanı kaybetmedi. Ama öteki azim bir ecirle, azim bir dereceyle onun üzerindedir. Maliyle, canıyla cihad edenler. Bir de Allah onlara kendinden dereceler, yani kendinden dereceler, kendinden mahfiret, kendinden rahmet verir onlara. Allah Gafur ve Rahim'dir. Niye kendinden derece veriyor? Kendinden derece vermesi ne demektir? Cennete derece verir. Başka şeydir? Kendinden derece verir. Kendine çekince, kendine yaklaştırınca, onun arşına tecelli edince, o tecelli edince kendinden derece veriyor. Kendine yakınlık veriyor. Buna beraber kendinden ona Hazreti insan olmayı veriyor. isimleri tecelli ediyor. Dereceyi kendinden veriyor. Aradaki fark bu. Biri Allah'a yakın, ikisi de cennette. Öyle süredi. Hepsine güzellik vardır. Ama kendinden derece verince kendinden bir de bağışlama ve rahmet verir. Rahmet ve mağfiret verir. Kendinde. Ne olur o? Gıfır ve rahim olur. Hemen görünür üzerinde yani. Neyin karşısında? Malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etmenin karşılığında. Allah her şeyi bilendir. Bununla beraber, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Mutlaka bırakıp geliyorsunuz, Allah onu bir başkasına verir. Yani birmemekle o senin olmuyor. infak etmemekle o sana ait olmuyor. Onun için ne oluyor size? Yani siz nasıl böyle düşünüyorsunuz? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Ne olmuş size böyle? İçinizden fetheten önce infak eden ve savaşanlar başkalarıyla bir olmazlar, fetihten önce. İşte onlar derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan evet daha büyüktür. Bir olmazlar, Allah yapmakta olduklarınızdan kabirdar olandır. Fetihten önce, fetihten sonra. Fetihten önce, bu Mekke'nin fethidir. Ayrıydı, Resulullah Efendimiz bütün sahabeyle beraber darda ve zordaydı, ancak gerçek manada iman edenler hem infak ettiler hem savaştılar her şeyi göze alarak, canını Allah'a kurban ederek ama daha sonra fethetten sonra güçlendiler. Fetheten sonra infak edip savaşanlar ötekileriyle bir olmaz dedi. Bir tutar mı? Niye bir tutmuyor? Gönül farkı var. Gönül, iman farkı var orada. İlk önce tavrını ortaya koyanlar bu ayet tarihte mi kaldı? Hayır. Sürekli devam eder. Kıyamete kadar hükmü devam ediyor. Aynı şekilde Allah yolunda Allah'ın vahyini taşımaya çalışırken, hidayeti taşımaya çalışırken, Allah'ın kullarını Allah'a taşımaya çalışırken, ilk anda yardım edenlerle şimdi yardım edenler bir midir? Hayır. Elbette ki bir olmaz. Derya yapılırken, ilk anda yardım edenlerle şimdi yardım edenler bir midir? Hayır. Televizyon açılırken, İlk anda yardım edenlerle, şimdi yardım edenler bir midir? Kesinlikle hayır. Allah ilk anda yap dedi. İlk anda. Koy tavrını delikanlı gibi. Koy seni üstün kılayım. Seni kendime çekeyim. Dar bir anda yardım edenle, geliş bir anda yardım eden bir olur mu? Hayır. Allah Allah bir olmaz dedi. Onun için devamında ne diyordu? Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Nasıl bir tutarım yani? Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı umduklarına kavuşmuş olanlardır saadette olanlardır. Ötekileri her şeyi kaybedenlerdir. Evet. Allah bir tutmaz dedi. Müsavi olmazlar dedi. Eğer Allah zerre kadar hayır terre kadar şer, gökte olsa, yerin dibinde olsa, bir kayanın içinde olsa, onu karşınıza getiririm dediyse, nasıl bir olur? Bununla beraber, Allah gönlümüzdeki imana göre muamele eder. Yani iman eden de Yarım yamanak iman edenin ameli biri olmaz. Tavri biri olmaz. Allah bir tutmaz. Bir de öncesinde sonrasında. Yani fetihten önce, fetihden sonra dedi. Bir imanı gerektirir o. Yani ilk anda ben varım diyen Allah için yaparım diyen kazanıyor. Bu tavrını koyan kazanıyor. Yoksa vakit yani fetih olmuş, genişlemiş o zaman yapmak başka bir şeydir. Ama dardayken yapmak başka bir şeydir. İhtiyaç varken yapmak başka bir şeydir. Allah bir olmazlar dedi. Güür tutmam olayı. Rabbimiz'in ef'alini, muamelesini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, bir tutmayacağını anlamaya çalıştık inşallah. İyilikle, iyilik yapanla kötülük yapanı bir tutmaz. İman edenle etmeyeni bir tutmaz. İman ettiği halde, güzel yapanla güzel yap yani, cihad edenle cihad etmeyeni, infak edenle infak etmeyeni bir tutmaz önce yapan da sonra yapanı bir tutmaz. Aynı şeyi yapmışlar. Bir tutmam dedi. Bir tutmayız dedi. Müsabide. Eğer siz bunu anlamıyorsanız nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bunu anlamıyorsunuz? Allah kuluyla beraberdir. birebir beraberdir. Ve kul her anda onunla muhataptır. Mesele bunu unutmamaktır. Gönlümüzü Allah'a ait kalmaktır, Rahman'a arş, arş kalmaktır. Nasıl yapacağız? Kardeşlerimize vaadimiz var. Eğer bizi dinlerlerse, ciddiye alırlarsa, gönüllerini açarlarsa, gönlünü açacaksi, onun gönlü temizlensin, gerekeni yapabilelim. Allah'ın ayetleriyle, vahyiyle yıkayıp temizleyelim. Allah'ın vahyi tecelli etsin oraya. Rahman'a arş olsun. Eğer o biliyorsa, bizden daha iyi biliyorsa, bizim ona yapabileceğimiz bir şey olmaz. Yapamadığı bir şey olduğunda, gücü yetmediğinde, ne demesi lazım? Ben yapıyorum, yapmak istiyorum. Ya Rabbi bana yardım et. Ben seni istiyorum. Ben sana ait olmak istiyorum. Gönlüm senin arşın olsun istiyorum. Şeytana arş olmasın. Ben şeytana kul olmayayım, abd olmayayım. Yani biri şeytana kul olmuş, abd olmuşsa, onun gönlü kimin arşidir? Kim onu idare ediyor? Şeytan. Onun için Allah öyle buyurdu. Şeytana abd olmayın. Bana abd olun dedi. Sırat-ı müstakim budur dedi. Bunun için sırat-ı müstakimde yürümen gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakimde yürümen gerekir. Ki Allah'a abdı olasın. Şeytana abdı olmayasın. Rabbine varabilesin. Vasıl olabilesin, bilesin. Rahman gönül arşına tecelli etsin. Allah bizi Allah'a abdolanlardan eylesin. Amin. Gönlü Rahman'ın arşi olan kullarından eylesin. Amin. Her hayırda, her infakta, her cihatta önde gidenlerden eylesin. Amin. Allah bizi yakınlığına kabul ettiği mukarrabından eylesin inşallah. Amin. Rabbini dinleyip Rabbinin ögüdünü, nasihatini anlayanlardan eylesin inşallah. Amin.